de sonradan icat edilen her şey bidan. Her bidan dalalet. Her dalalette ateştedir. Buraya toplanma sebebimiz kardeşimiz Erdal'ın düğün olması münasebetiyle Allah kendisine bereket versin. Dünyada da ahirette de iyilikler ihsan etsin. Allah subhana burada Allah için bir araya gelmemize nasip ettiği gibi cennette de bir araya gelmeyi nasip etsin. Kardeşlerim değerli vaktinizi fazla almayacağım. Fıtri hasletlerin üzerinde hayal duygusunun üzerinde biraz durmak istiyorum. Çünkü yaşamış olduğumuz ortamda inanıyorum diyen insanlar maalesef inancını hayatlarına gereği gibi geçiremediklerinden dolayı hem kendi dinlerinin özüne dönemedikleri gibi, yaşamış oldukları toplumu etkileyemedikleri gibi yaşadıkları bu toplumdaki birçok pisliklerde Müslümanlara ulaşmış oluyor. Dinimizde o kadar güzel özlü sözler vardır ki Kur'an ve sünnette, maalesef inandım diyen bizlerin dininden uzak yaşaması, Din duygularının veya dinin emir ve nehirlerinin hayatımıza geçirilmemesi birçok şeyinde erimesine sebep oluyor. Haya da özü fıtratta olan insana imanla birlikte verilen iman arttıkça o da artan, iman eksildikçe o da eksilen bir duygudur. Haya duygusu. Etkisi arttıkça iman artıyor iman azaldıkça kendisi de eksiliyor yani insanın üstünü örten bir örtüdür aynı takva duygusu gibi kardeşlerim haya ilk olarak Allah Azze ve celle'nin emir ve nehilerini emirlerini ve yasaklarını yerine getirmekle ve ondan hakkıyla korkmakla gündeme gelir Allah'tan haya etme bu Müslüman'ın şiarlarından olmalıdır. Kardeşlerim yine bu duygu Allah Azze ve Celle'nin bizlere verdiği fıtri hasletlerimizden bir haslettir. Haya insanı aynı zamanda insan olmasını gösteren, insanlık duygusunu gündeme getiren meselelerdendir. Evet aynı zamanda haya insanın da bir süsüdür. Ve Allah Azze ve Celle'nin aynı zamanda insanda görmek istediği de en güzel haldır. Ve haya takva sahibi olan ve Allah'tan korkanlar için Allah Azze ve Celle'nin istediği en güzel kuyulardandır. Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu yüzden Haya duygusuna çok önem vermiş ve Haya imandandır demişti. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Dikkat ederseniz iman noktlarında gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman 70 küsür şube <gülüyor> ve bir rivayette 60 küsür şube en üstünü La ilahe illallah en küçüğü veya en edna'sıysa yoldan insanlara eziyet veren bir şey izal etme. Haya da imandan bir şubedir demiştir. Yani bunları saydıktan sonra hasreten haya duygusunu da ne yapmıştır? Zikretmiş ve haya yoksa insanda iman da yoktur. Evet kardeşler. Bir şey imandan ise onu korumanın esası da yine imandan yani imanını koruyorsan aynı zamanda hayan da korunmuş olur. Eğer hayan korunmamışsa bu sefer imanda ne yapıyorsun? Korunmamış oluyor. Aynı zamanda hayanın yıpranması ve erimesi, imanın yıpranması ve erimesi anlamına da gelir. Dolayısıyla hayanın çokluğu imanın güçlülüğüne ve hayanın azlığı ise imanın zayıflığına delalet eder. Bütün peygamberlerin havarilerine, ashabına e, söylemiş olduğu bir söz var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bizlere söylemiştir. Utanmadıktan sonra dilediğinizi yapın. Yani istediğinizi yapın. Yani bu öyle bir duygudur ki e, bu hayanın yani utanma duygusunun bu sözden bizi hatadan, yanlıştan her türlü batıldan koruyacağına işaret ediyor. Utanmadıktan sonra istediğinizi yapın diyor. İnsan bu sözü duyduktan sonra ne yapar? İlla falanın yanında veya filanın yanında şunu yaparsam şöyle olur böyle olur değil. Utanmadıktan sonra dilediğinizi ne yaparsınız? Yapın diyor. Bütün peygamberler ashabına bunu söylemiştir. Allah hepimizi hayalıklasın. Kardeşlerim yine insanda böyle sayıldığında erdemli diyeceğimiz huylar vardır ki haya da bu erdemli dediğimiz huyların en başında gelen huylardan Ve bu duygu bir mümminde e, olgunlaşmaya başlamışsa onun imanın şubelerinde de kemalata erdiğini görürsünüz. Ama bir insanda haya azalmışsa imanın birçok şubesinde birçok şeyinde ne yaptığını gittiğini görürsünüz. Kardeşlerim bu duygu eğer erimeye başlamışsa önce müminlerde yani inanan bizlerde yapmış olduğumuz hatada bir normalleşme başlar. Yani yaptığımız hatayı görmemeye başlarız. Eğer hayal eksilmeye başlamışsa. Arkasından yapmış olduğumuz hataların doğru olduğuna inanmaya başlarız. Ve bunun akabinde de artık bu yanlışlarımızı savunma yoluna gideriz. Eğer bu duygu kalkmışsa, utanmıyorsak artık hem hatamız normal gelir, hem bunu savunma yoluna gideriz, hem de artık onun doğruluğuna inanmaya başlarız. Demek ki hayanın korunması, sonuç itibariyle imanın ve onun uzantısı olan amellerin ama aslında aslında nedir? Her şeyin bir hesap verildiği bir yer var değil mi? Ahiretin korunmasında hayal en az bir kalkan vazifesi gören bir duygumuzdur. Kardeşlerim bu ümmet içinde ilk kalkacak duygulardan bir tanesi de hayal duygusu. Bir insanın iman etmeden önceki hayatında eğer fıtratında bozulma başlamışsa, fıtratı bozuksa imana girdikten sonra da utanma duygusunu onda bulmak çok zordur. Yani fıtratında bozukluk olan veya toplum içinde işte şu insan anla da yalama diyorsa bu insan İslam'a girdikten sonra da hakikaten birçok sorunla oluşmaya başlamıştır. Hatta bir ribayette biliyor musunuz diyor sizden cehalette önde gidenler, İslam'da da önde gidenlerimizdir. Cehalette ayak takımı olan İslam'da da ayak takımıdır diyor. Yani İslam'a girdikten sonra. İşte ümmet içindeki bu duygu çok çok önemli bir duygu. Ama iman kişinin içine aktıkça, haya duygusu da ona ne yapılır? Bununla birlikte verilmeye başlar. Ve imanı arttıkça artık o insanın haya duygusu da ne yapacaktır? Artacaktır. İşte imanla haya duygusu birbirine o kadar iç içe girmiştir ki bunu birbirinden ayırmak imkansız hale gelmiştir. Kardeşlerim haya öyle güzel bir elbisedir ki Allah'ın bu örtüyle, elbiseyle, elbiseyle bizleri örtsün, hepimizi hayalı kılsın. Amen. Haya bu kadar önemli bir duygu iken, tabi bunun bir de erimesi vardır. Nasıl erir? Demin dediğimiz gibi, bir şeyi güçlendiren durumun zıttı, onun erimesine, zayıflamasına yol açar. İman ile haya arasında direkt bir bağlantı olduğuna göre, İmanın zayıflamasına yol açan her şey aynı zamanda hayanın zayıflamasına da yol açan şeylerdir. Dolayısıyla eğer iman erimişse, haya da erimiştir. İman güçlenmişse, haya da ne yapmıştır? Güçlenmiştir. Kardeşlerim, bunun hayanın erimesine bazı etkenler vardır. Bunlardan bir tanesi nefsi şımartarak yaşama yani nefis her zaman canının istediği şeyi arzular ve onu ister. Eğer bir insan nefsinin arzuladığı her şeye gözünü diker ve hep onu isterse bu kişinin hayasını yaralayan hatta çok ileri gidildiğinde hayasının yırtılmasına bile yol açan etkenlere gider. Hatta halk arasında derler ya hiç mi ar damarın yok, hiç mi hayal damarın yok ar damarın mı çatladı diye toplum içinde de ne yaparlar söylenir. İşte nefsini şımartan ve her istediğini olmasını isteyen bir insan bu duygusunu hep önüne açarsa bu hayasının erimesine sebep olur. Ve birçok e, nefsine verdiği tavizlerle, verdiği bu tavizler başlar ve sonunda o Haya duygusunun ondan tamamen gittiğini görürsünüz. Güzel bir hayanın başlangıcı hep gençlik çağında başlar. Yine bozulmanın temeli de gençlik yaşlarında başlar. Bu bozulmanın önüne geçebilmek için insanın haya ve edep örtüsünü üzerinden hiç çıkarmaması gerekir. Düşünün bir sahabe geliyor Ey Allah'ın Resulü ben falan yerdeyim. Orada bize yetecek kadar su yok. Ee, ne yapalım? Hanımma iliştim. Git guslet de gel. Gittim diyor. Siyahi köleler diyor bana bez tuttu. Geldim ve git. Orada 10 yılda kalsan toprak sana en güzel temizleyicidir. diyor. Birisi çıplak açık arazide gusletmek istediğinde Allah'tan da mı hayal etmiyorsun? Diyor. Yani insanın hangi halde olursa olsun Allah'tan korkması ve Allah Azze ve Celle'yi düşünmesi gerekir. Yani ihsanı. Kardeşlerim, haya insanı hem nefsin arzularına karşı korur, hem de olgun bir şahsiyete sahip olmasına vesile olur. Hem de kişinin Allah indinde iyilerden, yani salihlerden olmasına yol açar. Nefsini şımartmadan yaşayıp, Haya örtüsüne bürünen müminlere Allah merhamet etsin. Allah bizi onlardan yazsın. Onlardan yazsın. Yine hayanın erimesine sebep olan meselelerden bir tanesi kompleksli yaşama. Yani sürekli insanın bir başkasına kendisini kıyaslaması. Ama malına, ama ilmine, ama yaşantısına hep birilerine takma insanın haya duygusunu ne yapar? götürür. Aynı zamanda birçok şeyinde ne yapar? götürür. Bakın Ebu Cehil'in iman etmemesine sebep birçok sohbetlerde işlediğimiz gibi hep o kavimle o kavim yani o sülaleyle o sülale birbirlerine üstünlük sağlayacak amellerle uğraşıyorlar. En son öyle bir şey getirdi ki bizim buna gücümüz ne yapmaz? yetmez diyor. Bakın bir inanmama sebebi olur. Bir tek bu duygu bu insanı ne yapıyor? Felak ediyor. Yine Ali vesselam Medine'ye geldiğinde en büyük düşmanlık yapan insana bakıyorsunuz. Allah Resulü Ali oraya hicret ettiğinde kendisi kral seçilmek üzere ve taç giydirilecekti. Ve Allah Resulü Ali oraya hicret edince adamı saltanata gitti, düzeni gitti. Ne yaptı? Her türlü düşmanlığı, düzenbazlığı yaptı. Hatta orada sakin duran insanlara bile nifak soktu. Geriden birçok işler yaparak Müslümanların bile telef olmasına sebep oldu. Bakın bir kompleksi yaşama hayatının ciddiyetin bozulmasına ne yapıyor? Sebep oluyor. İşte bu yönlü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere bakın şöyle güzel bir nasihat ediyor bu kompleksi yaşamda. Tirmizi'nin naklettiği bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki malın konusunda senden alttakine ilmin konusunda senden üsttekine bakarsan Allah seni sabredenlerden ve şükredenlerden kılar. Ama malın konusunda senden üsttekine ilmin konusunda senden alttakine bakarsan sabredenlerden ve şükredenlerden olmaz. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kadar güzel bir ölçü, o kadar güzel bir ahlak veriyor ki bize yaşanmış olduğunuz şu ortamda mal konusunda senden alttakine bakarsan sürüşeceğin, haset edeceğin hiçbir şey yok. İlmin konusunda da senden üsttekine bakarsan sabredemeyeceğin hiçbir şey yok. Ama bunun tam zıttı olduğunda birçok kompleksi yaşamda ne yapıyor? Gündeme geliyor. Hatta zükkü haplarında gelen bir rivayete baktığımızda sahabenin bir tanesi geliyor. Ey Allah'ın Resulü bana öyle şey öğret ki Allah sevsin. Öyle şey de öğret ki insanlar sevsin dediğinde ne diyor? Dünyadan yüz çevir ki Allah seni sevsin. İnsanların elinde olandan da yüz çevir ki insanlar ne yapsın? Seni sevsin diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim demek ki Kompleksli yaşama ve insanın e, yaşamış olduğu ortamda birilerine bakarak hayatını tanzim etmesi hayal duygusunu aynı zamanda da iman duygusunu ne yapıyor? Götürüyor. Yine hayayı eksilten en önemli e, maddelerden bir tanesi de müminler topluluğundan uzak yaşama. Kişinin yalnız yaşaması cemaattan uzak bir hava sergilemesi, tamamen boynundan İslam dağının çıkmasına hatta cehenneme doğru yol almasına ne yapar? Sebep olur. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şeytan tek kişiyle beraberdir. iki kişiden beridir. Diyor. Hatta Tirmizi'nin naklettiği kitabın misalde bir rivayet geliyor. Ee, Zekeriya oğlu Yahya Rabbimiz şöyle buyurdu diyerek beş şey emrediyor. Ve bu beş şeyin akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben de size diyor beş şey emrederim. Dinleme, itaat, cemaat, hicret ve cihat diyor. Kim cemaattan ayrılırsa boynundan İslam bağı çıkarılır. Ta ki dönünceye kadar. Diyor. Müminlerle beraber olmama Aynı zamanda insanın haya duygusunu birçok duygulanda ne yapıyor? Silip götürüyor. En sonunda o insana artık baktığında ki baktığında kendi bile kendisine ne yapamıyor? Tanıyamıyor. Hatta rivayetlere baktığımızda her yaşanılan ortamın insana bir şeylerin kazandırdığını söylüyor Allah Resulü Vesselam. Mesela köyde yaşayan ne olur? Hava sabı olur avcılıkla iştigal eden gafil olur. Devlet kapısına giden ayartılır diyor. de gelen bir ziyade de dininden döndürülür veya ayartılır diyor. Demek ki her yaşanılan bir ortam veya deve çobanı küfürbaz, keçi çobanı inatçı yani her yapılan bir şey insana ne yapıyor? Bir huy, karakter kazandırıyor. İşte müminlerle beraber olma da insanlara birçok neler meziyetler, ahlak, karakter kazandırır. Ayrı yaşamaksa en başta haya duygusunu ne yapar götürür. Allah Subhanahu ve Teala birlik, beraberlik içinde yaşamamızı nasip etsin. Kardeşlerim, mümin müminin aynasıdır. Eğer bir kişi müminlerle birlikte oldukça onlarla birlikte yaşarsa hayatına ne yapar? Çeki düzen verir. Aynen bir hamurun mayalandığı gibi kendisinde de haya duyguları ne yapar? Mayalanır. Çünkü insan görerek doğruyu görerek düzelir. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmiş olduğu topluma baktığımızda toplumu bir ırk olarak, bir sosyal yapı olarak, bir aile yapısı olarak, bir evlenme düzeni, bir ticaret düzeni olarak hepsini ele aldığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu o toplumda insanı vasıflarını korudu mu? Ahlaki vasıfları, ticarette güvenilir, yanına bir kadın bırakıldığında yine emanet, emanete riayet eden birisi. Hangi yönüne bakarsanız bakın, hatta Hatice annemiz kendisini ticaretin başına vererek yanındaki hizmetçisinde ne yapıyor? Git diyor. Her yaptığı hareketi izle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hatice'nin e, ticaret kervanının başında gidiyor. Malları satıyor. Parayı tamamen getirip verdiğinde hizmetçisi yaptığı her hareketi kendisine söyleyince araya aracılar kılarak ne yapıyor? Kendisine dünürcü oluyor. Yani böyle güvenilir bir insanla evlilik yapmak istiyor. Yani böyle bir ortamda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün fıtri hasletlerini ne yapmış? Korunmuş. Ve daha sonra nübüvvetten sonra da ashabına bütün bunları öğretmiş mi? Ve o ashab bütün o kirli huylarından bir bir ne yapmışlar? Arınmışlar. Yani müminlerin beraber yaşamaları toplu yaşamayı öğrenmeleri hayal duygusunun artmasına sebep olur kopukluk, ayrılık, her türlü belanın, musibetin gelmesine sebep olur. Allah hepimizi affetsin, mağfiret etsin. Bu sebepleri sayma çok kardeşlerim. Yani erimesi, itaatı bıraktığımızda her şey bunlar. Hayanın erimesine sebep olur. Peki, neler güçlendirir? Hayanın sebebi imandır dedik. İman zayıflarsa, hayada zayıflar. İman güçlenirse hayada güçlenir. O yüzden önce insanın hayanın güçlenmesi için imanını gözden geçirmesi gerekir. Çünkü güçlü bir imanda zayıf bir haya olmaz. İmanın güçlenmesi ise imanı zayıflıktan birçok o zayıf deliklerin tıkanmasına ne yapar? Sebepler kılar. Öyleyse kardeşlerim imanımızın gereği amel edelim. Hem imanımız güçlensin hem de hayadaki zayıflıklarımız ne yapsın? Erisin gitsin. Burada ilk dikkat edeceğimiz meselelerden birisi arkadaş seçimine çok dikkat edeceğiz. Hayanın güçlenmesi için. Çünkü hepimiz bir çevrede büyüyen insanlarız. Hangi çevrede yetişmişsek o çevrenin huy karakter, ahlak hepsi ne yapacak bizlere ister istemez sirayet edecek. Ama bakışma, ama bir şaka, ama konuşma, hangi karakterse bu muhakkak ne yapacak? Sirayet edecek. Onun için Allah Resulü ve Vesselam arkadaşlarınıza ne yapın? Çok dikkat edin. Çünkü kişi dininin üzerinedir diyor. Arkadaşının dini üzerinedir diyor. Hmm. Ve iyi arkadaşla, kötü arkadaşın misalini anlatırken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki kişinin örneğini veriyor. Birisi koku satan, birisi de demirci körüğünde çalışan. Öbürünün yanına gittiğinde ne yapılır? Ya sana koku ikram edilir, ya satın alırsın ya da sana mis gibi koku bulaşır diyor. Ama demirci körüğü işi yapana giderseniz ki benim 16 senelik mesleğim bu, ya simsiyah olursun, ya iz kokarsın ya da bir cinge gelir muhakkak bir yerini yakar. İşte kötü arkadaşın misalde nedir? Budur diyor. Allah bizi hayırlı insanlarla karşılaştırsın <gülüyor> ve Rabbim subhanahu ve teala hayırda yarıştıran ve takvada yarıştıran insanları bizlere arkadaş kılsın. <gülüyor> Unutmayalım ki bizler iyilikte hayırda yardımlaşmazsak bir araya gelmezsek kafirler de birbirinin dostu ve birbirleriyle ne yapar? Yardımlaşırlar. Yani sizler Müslümanla bir araya gelmez, Müslümanla yardımlaşmazsanız yani bu yaptığınız hareket zannetmeyin ki Müslümana zarar vermiyor. Kafirler birbirinin dostu ve birbirlerine ne yaparlar? Yardımlaşırlar. Kardeşlerim yardımlaşma veyahut arkadaş derken şuna da çok dikkat edelim. Ebu Davud'da gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçmişten iki arkadaşın misalini veriyor bize. Birisi diyor günahtan sakınan bir arkadaşıysa sakınmayan birisiydi. Birisi birini her gördüğünde uyarırdı. Yapma. Etme. Onu diyor her seferinde yakalardı. Bir seferinde yine günah işlerken yakalıyor. Diyor ki Allah seni affetmeyecek. Cennetine de koymayacak. Yani kardeşlik yaparken ölçüye de ne yapalım çok dikkat edelim. Birbirimizi hayırda yarıştıralım derken Allah adına konuşmayalım. İkisi de dünyadaki ömrünü tamamlayıp Allah Azze ve Celle'nin huzuruna geldiklerinde Allah Azze ve Celle sen benim rahmetimden emin oldun diyerek Allah seni cennetine koymayacak, affetmeyecek diyeni cehenneme sokuyor. Günah işleyeni rahmetiyle cennetine koyuyor. Ebu Gureyre sözüne devamlanıyor diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi diyor. Kişi öyle bir söz söyledi ki hem dünyasını hem de ahiretini helak etti diyor. Öyleyse kardeşlerim arkadaşımıza ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Yine hocamızın birçok sohbette vermiş olduğu güzel bir misal var. Musa Aleyhisselam'dan bahsederken Musa Aleyhisselam'ı Allah Azze ve Celle Firavun'a git. O azdı. Ona yumuşak söyle. Ola ki anlar. Ayetinin devamına baktığımızda Musa Aleyhisselam ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'den kendisine bir yardımcı istiyor. Ne için? Seni çok çok analım, çok çok zikredelim diye diyor. Bir peygamber dahi Allah Azze ve Celle'nin kendisine kitap verdiği bir peygamber dahi Allah'ı zikretmek için yanına ne yapıyor? Bir arkadaş istiyor. Demek ki bizlerin tek başına yaşaması mümkün değil. Hatta Darimi'nin 257 no'lu rivayetine bakarsanız orada Ömer'in güzel bir sözü var. Allah kendisinden razı olsun. Ey küçük Arap topluluğu diyor. Üç kere tekrarlıyor. Dünyadan sakının. Dünyadan sakının. Dünyadan sakının. Vallahi diyor cemaat olmadan İslam olmaz. Cemaattan emirsiz olmaz. Emir de itaatsız olmaz diyor. Onun için kardeşlerim bizlerin anladık dediğimiz şu dinde yalnız yaşaması mümkün değil. Cemaat derken, ha şu topluluk da bizim cemaatımız değil. Allah'ın emir ve nehirlerine sarılan herkes bu cemaatin içindedir. Bu cemaatin bilir. Ve içinden riakatla söz sahibi insanlar zaten çalıştıkça çıkacaktır. da sığırılıp gidecektir. Bunların hepsi tasfiye olacaktır. Onun için Allah emir ve nehirlerine sarılanlardan eylesin bizi. Arkadaşlarına dikkat edenlerden eylesin. Çünkü kişi arkadaşının dini üzerinedir diyor. Bu hadisi çok iyi okumamız gerekir. Bazen arkadaşımız iyilik aşılar. Bazen de arkadaşımızdan kötülük. Hatta öyle arkadaşlarımız vardır ki ben bazen sorarım sen falanlan mı? dolaştın derim. Onun sözü, hareketi, davranışı hep onlara da aksetmiştir. Bazen hocamız da kullanır. Sizin hepiniz Hüseyincisiniz. Tek kalıpsınızdır Mesela demek ki insanların bazen yapmış olduğu hal ve hareketler diğer insanları ne yapıyor? Etkileyebiliyor. Allah hayırda etkileyenlerden eylesin. Yine kardeşlerim en önemli meselelerden bir tanesi de Allah ve Celle Allah Azze ve Celle Kur'an'ın şifa olduğunu, rahmet kaynağı olduğunu söylüyor. En çok ihmal ettiğimiz meselelerden birisi de zannedersem Kur'an'dan ayrı yaşamak. Kur'an'ı devamlı düşünerek okusak, Kur'an insanın ahlakını ne yapar? Düzeltir. Düşünün, Kur'an hafızlarından hem de en güzel okuyanlardan bir tanesi, Ayşe annemize Allah Resulü ve Vesselam'ın ahlakını sorduklarında ne diyor? Sen hiç Kur'an okumadın mı diyor. O günkü utandığım gibi hiçbir zaman utanmadım diyor. Çünkü Kur'an en iyi bilenlerden birisi bendim diyor. Onun ahlakı Kur'an'dı diyor. Eğer okumuş olsaydın görürdün diyor. Demek ki Kur'anı düşünerek okuma ondaki güzellikleri alma kişiyi Allah'a yaklaştırır kardeşlerim. Yani onun verdiği ahlak. Ondan alınan birçok meziyetler insanı ahirete ne yapar? Hazırlar. Ahirete hazırlanan bir insanın da hayal duygusu ne yapar? Yükselir ve onun ahlakı olgunlaşır. Ve aynı zamanda da Kur'an ahlakı Allah Resulü ve vesselamın ahlakı olmasa sebebiyle de aynı ahlakla ahlaklanmamız lazım. Ve her müminin Mutlaka Kur'an ahlakı üzerine olması ve olmaya çalışması şahsiyetini koruması gerekir. Allah subhanahu ve teala Kur'an ahlakıyla ahlaklananlardan eylesin. Amin. Yine kardeşlerim imanın hatta hayanın güçlenmesine en önemli sebeplerden bir tanesi birçok sebep var da bu sebeplerden bazılarını seçtim eğitim sohbetlerine devam etme. Yani ilim meclislerine devam etme. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescide çıkıyor. Birilerinin Allah'ı zikrettiğini ferden görüyor. Birilerinin de oturmuş ilim öğrendiklerini görüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi gruba gelip katılıyor? Ben muallim olarak gönderildim diyerek ilim halkasının içine geliyor. Ve ve oradakilerin arasına karışıyor. Eğitim sohbetlerinde bulunma her zaman insana hayır getirir. Hatta İmam Malik Allah kendisinden razı olsun. da gelen bir rivayette kelam babına bakarsanız bulursunuz. ve Vesselam diyor ki Lokman diyor oğluna şöyle nasihat etti. Oğlum ilim meclislerinden ayrılma. İlmin varsa dinlenir dahası cehaletin giderilir dahası Allah kendi adına kendi rızası için toplandıkları için ona rahmet eder sen de nasibini ne yaparsın alırsın diyor. sakın cahillerin meclisine gitme İlmin varsa dinlenmez dahası cehaletini artırırlar dahası Allah kendisine karşı günah işlemeleri hasebiyle onlara gazap eder sen de oradan nasibini ne yaparsın? Alırsın olur. Yine aynı bapta şöyle bir rivayet daha geliyor kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Lokman diyor oğluna şöyle nasihat etti. Oğlum alimlerin dizinin dibinde ayrılma. Nasıl diyor yeryüzü kurumuş toz toprak olmuş yeryüzü Allah'ın indirmiş olduğu bir rahmetle bir damlayla nasıl yeşeriyorsa alemin söylediği hikmetli söz de ölen kalpleri öyle ne yapar? Diriltir, yeşertir diyor. Yani ilim meclislerinde bulunma insanın hem imanını hem de hayasını ne yapar? Artırır kardeşlerim. Onun için buna çok çok dikkat etmemiz gerekir. Allah kendisinden razı olsun. İbn-i Mesut'un şöyle güzel bir sözü var. Gerçi bunu Ali ve selleme dayandırıyorlar ama değil. İbn-i Mesut'un sözü Hoca ol, hoca diyor. Olamadın mı? Talebe ol. Olamadın mı? İlim meclislerinde bulun. Olamadın mı? Bunları sev. Ama sonuncu olma diyor. Hani halk arasında beşinci bölük olma derler ya, yani sonuncu olma. Bunları sev. Ya hoca ol, ya talebe ol, ya ilim meclislerinde bulun. Ya da onları sev. Bunların dördü de nedir? Hayırda ama bundan sonrasında hayır diye hiçbir şey yok kardeşler. Yine kıyametle alakalı bir sahneye şöyle bakacak olursak hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde, arşın gölgesinde gölgelenecek sınıftan bir tanesi hangisi? Genç yaşta ilim meclislerine bulunma. Demek ki hayanın artması imanın artması eğitim sohbetlerine hem de düzenli olarak devam etmekten kaynaklanıyor kardeşlerim. Eğitim sohbetleri aynı zamanda insanın dalgalı sularda gemisinin başı boş gitmemesi, içine su almaması, Rahman'ın istediği hedefe doğru varmasını mümkün kılan en önemli bir yol haritasıdır. Allah Subhanahu ve Teala cihatimizi gidersin. İlimli, imanlı, sanlı Müslümanlardan eylesin. Kardeşlerim, gençken eğitim sohbetlerine katılan birçok insanın ilerleyen yıllarda hayatına katılan yeni şeylerle birlikte gözünü başka yerlere çevirir ve o insanda çok güzel meyvelerin olduğunu görürsünüz. Yani ufak yaşta ilim meclislerine gelen ve o bahçelerden meyveler yiyen insanın ileri yaşlarda çok olgun ve tadının çok güzel olduğunu görürsünüz. Konuşmada, kuyda, karakterde ama geç yaşta ihtiyarlıkta ilim meclisine gelen ne yapar? Sohbet sonuna kadar uyur, sohbet bittikten sonra güler yüzden herkese tebessüm eder. Yaptığı sadece bu kadardır ama genç olan birisinin sohbete hem duyarlılığı hem sohbet sonuna kadar ne yakalayacağım diye dikkat etmesi ve evine gittiğinde de öğrendiğini ailesine ne yapması öğretmesini görürsünüz. Çünkü sahabelere baktığımızda Allah kendilerinden razı olsun çocuk yaşındaki sahabelerin eğitimine baktığımızda eğitim sohbetlerinde enestiyor ki bizler diyor bir araya gelir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir araya gelir çocuklar. Hangimiz ne anladı? Bir tekrarlasın der. İçimizde diyor Abdullah bin Zubeyir kelimesi kelimesine duyduğu her şeyi naklederdi. İçimizde en zekiydi diyor. Yani ilimden sonra kendi aralarında da ne var? Bir müzakere var. Bunun ne anladık, ne anlatıldı, bunun bize ne faydası var? İşte ilim sohbetlerine gidip insanın kendini eğitmesi aldığı şeyin ne olduğunu müzakere etmesi kişinin olgunlaşmasına ve vaktini hayra çevirmesine sebep olur. Kardeşlerim fazla vaktinizi almayacağım. Erimesi böyle bütünleşmesi veyahut yükselmesi de böyle. Hayali insanların özelliklerine bakacak olursak yani hangi insan hayalıdır veya değildir? Aynen Allah Azze ve Celle Bakara Suresinin girişinde müminlerin özelliklerini sayarken onlar hem yer hem infak eder, görmedikleri halde Rablarından korkar, kayba iman eder, namazı dost kılar, zekatı verir. Müminlerle alakalı neler geliyorsa aynı zamanda bunlar nedir? Hayalı insanın da özelliklerindendir. Kafirlerle, münafıklarla alakalı neler geliyorsa bu da hayanın, hayasızlığın işaretlerinden olan meselelerdendir. Hayalı insan Allah'tan hakkıyla korkan insandır. İster gizli, ister açık, hangi halde olursa olsun Allah'tan korkandır. Yine amelleri zarif ve huşuludur. Sözleri tatlı ve düşündürücüdür. Davranışları yumuşak ve hikmetlidir. Üstüne başına hareketlerine çok dikkat eder. Allah'ı dinini her şeyin üzerinde sever. Ve sürekli düzenli Kur'an okur. Ut utanma duygusu çok yüksektir. Az konuşur, öz konuşur. Kahkahayla gülmez nefislerini asla şımartmaz, fazla konuşmaz, fazla uyumazlar. Çünkü bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çarşı pazar bağırana gece uyuşuk bir eşek gibi yatana çok gülene, çok yiyene Allah buğuz eder diyor. Allah buğuz eder diyor. Yine okumaya, düşünmeye düşkündür. Kendisine imanlı, hayalı olan birisi sahabeleri hami seçer ve onların hayatlarını hayat hikayelerini öğrenip kendisinin hayatına da geçirmeye çalışır. Yine ahirete bakarak yaşar, insanlara bakarak yaşamazlar. Yine hayalı imanlı insanların vasıflarından birisi de infaka çok düşkündürler. Allah rızası için sürekli infakta yarışırlar. Ve sahabelerin zamanına baktığımızda mesela bir Haşr suresinin 9. ayetinin uzun sebebine bakıyorsunuz. Kendileri ihtiyaç içinde olduğu halde din kardeşlerini kendilerine ne yapmışlar? Tercih etmişler. Allah onlardan razı olmuş. Yani birini bir yardım ederken Şundan şu kadar artarsa değil. Kendin de ihtiyaçında olduğun halde kardeşini ne yapacaksın? Onu kendi nefsine tercih edeceksin. İşte bu davranışlar bizleri hem olgunlaştırır hem daha daha ileriye ne yapar? Götürür. Yine kardeşlerim insanlara bakarak yaşamazlar dedik. Çünkü yaşamış olduğumuz toplumda ahlak tamamen neredeyse sıfırlanmış. Ta aşağılara kadar inmiş. Hadis-i şerifte kıyamet alametleriyle alakalı rivayetlere bakarsanız öyle bir zaman gelecek ki insanlar yeryüzünde hayvanlar gibi çırılçıplak ve cinsi münasebet yapacaklar. Kıyamet onların üzerine kupacak. İnsan bu rivayet okuduğu zaman ya bunlar ne zaman olacak diye düşünebiliyor. Ama bir bakıyorsunuz toplum o kadar o kadar soyutlanmaya başlamış ki o kadar bizler duyarsız hale gelmişiz ki gördüğümüz bir münkere mani olmama kendi nefsimizde imanı ve aynı zamanda da haya duygusunu o kadar zayıflatmaya başlamış ki onlardan tiksinmeyi bırakın o duygular sanki bizlerde yer tutmaya başlamış. Demin sohbetimin de içinde dediğim gibi haya azalmaya başladı mı Önce yanlış davranışlar size doğru gelmeye başlar. Sonra o doğrular savunulmaya artık ondan sonra o sizin ahlakınız olmaya başlar. Allah bunlardan bizleri beri buyursun. Ama her kim bir münkere mani olursa başka bir münkere mani bulacak kendinde güç bulur, iman bulur. Ama bir münkere mani olmazsanız başka bir münkere mani olacak güç ne yapmıyor? Kalmıyor. Bu sefer karşıdakinde de sizde de nifak gündeme geliyor. Birbirinize nasihatta, ahlakta, yardımlaşmada güç ne yapamıyorsunuz bulanmıyorsunuz. Yine imanın, hayanın eksilmesine hatta sıfırlanmasına sebep olan en büyük aletlerden bir tanesi de televizyon fitnesidir. Belki de günümüzde şu sözü çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Televizyonun girdiği yere belki de iman bundan sonra girmeyecek. Öyle ahlaksızlıklar, öyle hayasızlıklar, öyle ada e, toplumdaki huy, karakterler onun vasıtasıyla topluma veriliyor ki bir Müslüman gündemini Kur'an'dan, sünnetten takip etmesi gerekirken bir sohbete veremediği gözünü, gönlünü, halini ama televizyonda bir maça, bir filme Veyahut bir dizi filme çok rahatlıkla verebiliyor. Hatta Müslümanların kendi arasında bile bir şey sorduğunda birçok davranışlar, sözler görüyorsun. Bu ne? Ha akşam ben Adanalıyı seyrettim. Öbürü ben Kurtlar Vadisi'ni seyrettim. Yani adam seyrettiği şeydeki o kadar etkileniyor ki onun karakterini, konuşmasını, ahlakını kendi yaşantısında ne yapıyor? Çok güzel sergileyebiliyor. Onun için kardeşlerim bizim örnek olarak alacağımız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. Allah Azze ve Celle kitabında sizin için, ahiret umanlar için en güzel örnek Allah Resulü'dür diyor. Ve imanda da örnek alacağımız sahabelerdir. Allah onlardan razı olsun. Onların yaşantıları, onların dine bağlılıklarını öğrenip bunu hayatımıza geçirmemiz lazım. Allah Subhanahu ve Teala... Hak'kı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah Subhanahu ve Teala öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Allah hepimizi hayalı, imanlı kılsın. Bizden gelecek nesilleri de Rabbim hayırdan ayırmasın. Sübhaneke Allahumme ve bihamdike ve bu sorularınız varsa böyle. Yok. Yani Aynı küfürde de halkta da. Bu sözü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Halit'e kullanıyor. Halit bin Velit'e. Senin gibi diyor karakterli sağlam birisi. Hala cehalette nasıl gidiyor diyor. Halit dönüyor, dönüyor, dönüyor. İman edince de bu sözü söylüyor. Biliyor musunuz diyor. Sizin cehalet dönde gideriniz Yani Halit gösteriyor. İslam'da dönde gideniniz diyor. Halit kılıcımızı atınca teslim almıyor. Bu diyor küfrün kılıcıydı, şimdi İslam'ın kılıcıydır. Aynı sözü İkrim Ebin Ebu Cehil içinde kullanılıyor. İkrim Ebin Ebu Cehil de cehaletle en önde gidendir. Ama Müttegün'ü destan yazan birisi iman ettikten sonra. Başka soru soran da asıl Demek ben çok güzel anlattım, siz de çok güzel anladınız. Allah razı olsun. Derneğiniz burası öyle mi? Dernek olarak burası size. Tabi buyurun. çok güzel, çok iyi. Evet. Evet. Allah'ın bu ettiği kişi cennete giriyor. Mu? Evet, giriyor. Nasıl giriyor? Biz imanı anlattığımızda iman şube şube, küfürde şube şube diye anlatıyoruz. Oturun. Otur. Allah'a karşı işlenen suçlar vardır, şirk boyutunda. Kullara karşı işlenen suçlar vardır, kulaklı boyutunda. Bir de kişinin kendi nefsine işlediği zulüm vardır. Peki Allah'ın hoşlanmadığı, razı olmadığı bir ameli işlediğin zaman Allah sana ne güzel yaptın mı der yoksa boğuz mu der? Peki şirk işlemezsen yine cennete koyar mı? Bir sonu cevab oldu mu? Devam edeyim. Mesela kalbinde hardal tanesi kadar iman ona cennete girecektir diyor. Veya evet. Şefaatla alakalı rivayetlere baktığımızda herkes Allah'ın izin verdikleri izin verdiklerine şefaat ettikten sonra cehennemde taşlaşmış kömürleşmiş bir kısım insanları Allah Azze ve Celle ne yapacak? Cenneti ağabey hayat suyuna atacak. Simsiyah. Bunların alanlarında ne yazacak? Allah'ın azaltıları. Bunlar ne yapmış da bu hale gelmişler? günah işlemişler. Ve cehennemde de ne yapmışlar? Temizlenmişler. Şimdi bir şey kirlendiği zaman onu ne yaparsın? Temizlersin. Temizlersin. İşte günah işlediğinde de ahirette onunla ateşler kustedersin. Orada temizlendiği bir şey kalmaz. Buz gidiyoruz. An.